Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Gösemen ve Damla Özlerle birliktesiniz. Masamızda ise Feriel Kabil var. Bizlerle birlikte bugün Hemzeminde bu hafta bugün e, çeşitli sosyal fayda kampanyaları üzerine konuşacağız. Yine dönem dönem farklı ülkelerden farklı kampanyalar üzerine konuşuyoruz. Hem iyi örnekleri tartışmış oluyoruz. Hem yapılmaması gerekenleri bir nevi örneklerle görüyoruz. Hem de zihin acıcı bilgilerle karşılaşıyoruz. Bir yandan da sadece biz zeki sivil toplum ve sosyal fayda kamuoyu değil e, küresel olarak. ...dünyada sosyal fayda alanında ne tür kampanyalar var... ...onlara bakıyoruz... ...Ruf ilk kampanyamız... Ee, ...Kanada'dan ilk kampanyamız ama... ...ondan önce masada devraldığımız bir şey var... ...9 Şubat Salı tarihli... ...bir e, şey... ...takvim yaprağı... ...büyük saatli, saatli marif takviminden... E, ...programda yoktu... ...sana da sürpriz oluyor ama ben buradan okuyayım dedim... ...bugün dünya sigarayı bırakma günüymüş... <gülüyor> <gülüyor> bu muhtemelen açık kasteden kalan bir yaprak olsa gerek. E, hatırlatalım. Bugün dünya sigarayı bırakma gündü. E, i̇lk kampanyamızla başlayalım. E, Kanada'dan bir kampanya bu. Şimdi Kanada'da isteğe bağlı kürtaj yasal bir hak. Kadınlar e, kürtaj yaptırabiliyorlar. Yani bununla ilgili bir e, şeyleri yok, sorunları yok. Ama Prince Edward diye bir ada var. E, bu adada e, bu, böyle bir hizmet yok. Yani ilgili klinik yok. Kadınlar burada kürtaj yaptıramıyorlar. Devlet sağlık sigortasını... E, kar, sağlık sigortasından bu maliyetleri karşılıyor ama e, komşu bir adada yapılıyor bu operasyon bu adaya gidebilmek için gereken yolculuk, seyahat ya da konaklama masraflarını karşılamıyor sağlık sigortası bu nedenle buradaki yerel kadınlar birliği bu hakka erişim sağlanmasına yönelik bir kampanya başlatmış, kampanya ilginç biraz orayı sen e, anlatacaksın e, biraz detay verirsin anlatırken ama e, bir kanadalı e, yazarın e, bir çocuk kitabını, 1908'de yazdığı bir çocuk kitabının kahramanını kullanıyor Evet, kampanya Green Gable'lı Anne denen e, karakter üzerine e, inşa edilmiş. Lucy Maud Montgomery'nin 1908'de yayınladığı bir çocuk kitabının güçlü kadın karakteri bu. E, kitap boyunca karakter e, son derece dediğim dedik yapmak istediklerini yapan güçlü iradeli bir karakter. O yüzden aynı zamanda da feminist hareketin de ikonlarından biri olarak kabul ediliyor Kanada'da. Onu seçmişler. Green Gable'lı Enin yüzü bütün Kanada sokaklarını kaplamış bir grafiti stencil dediğimiz şablon kampanyası aslında bu. Mecrası duvarlar, şehrin duvarları. Bu duvarlara şablonlarla bu karakterin yüzünü kazımışlar. Fakat karakteri de biraz gerillaya benzeterek çizmişler. Ve bu çizimlerin altına da Support Island Woman yani e, Adalı Kadınları Destekleyin hashtagini yazmışlar. Bu hashtag'i kullanarak gördüğünüz grafitinin yanında fotoğraf çektiriyorsunuz. Ve bu fotoğrafı çeşitli sosyal medyalarında paylaşıyorsunuz. Ve daha fazla imza, daha fazla destek toplamaya çalışıyorsunuz. E, aslında iyi bir bileşen görüyoruz burada. E, genellikle e, sokak kampanyalarında ya gösteriler üzerinden gider e, ya da... Ee, ...sokak grafitileri, afişleri... E, ...gibi araçlar, görsel araçlar... ...üzerinden gider. Burada görsel araçlarla... ...başlatılmış bir kampanyayı... ...o görsel aracı kendisinin üretmesi... ...mümkün olmayan insanların da kullanabileceği... ...bir e, şeye çevirmişler, biçime çevirmişler. Arkada onu bir fon olarak... ...görüyorsun ama e, sen kendini... E, ...fotoğraflıyorsun, işte selfie çekiyorsun... ...öz çekim e, dediğimiz şeyi yapıyorsun. E, böylece... E, Sadece buradaki mesajı vermekle kalmıyorsun. Mesaj verenleri desteklemiş olduğunu da e, söylemiş oluyorsun. Oldukça iyi bir fikir bana kalırsa. Çok da basit. E, yani herhangi bir grafitin önünde fotoğraf çektirmek de zaten bir alışkanlık aslında. Yani insanlar bunu yapıyorlar ama buna çağrı yapıldığında kitleselleşiyor işte. Burada o örneği görüyoruz. Evet. Biraz galiba e, şeye e, dikkat çekmek, buradaki o dinamiğe yani insanların kendi dinamiklerinde var olan bir şeyi alıp onu çağrı haline getirdiğinizde çok hızlı yayılıyor, çok kolay yayılıyor ve çok güçlü e, bir hale getirilebiliyor. Biraz onu anlatmakta fayda var sanki. Evet, bunun kaldırıcı olarak da aynı zamanda çok bilinen bir karakteri kullanıyor olmak, e, kampanya yüzü olarak onu seçmiş olmak da önemli aslında Green gable N dediğimiz... Kanada için bizim buradaki Keloğlan gibi bir karakter. O kadar bilinen, o kadar yaygın bir karakter. Bula bula bir kadın karakter bulamadık mesela Türkiye'den. <gülüyor> Aklıma gelen de Keloğlan yani. <gülüyor> Vardır bence şeyin programın sonuna doğru bir tane buluruz. Düşünelim bu arada. <gülüyor> İkinci kampanyamız... E, ...enteresan bir kampanya. Aslında bu... Yurt dışından küresel örnekleri konuşurken... ...bir yandan da şeyi de düşünüyordum... E, ...çeşitli bölgelerde... ...hangi sosyal haklar için ne tür mücadeleler... ...verildiğini gündemlerini öğrenmiş oluyoruz. Bu bir yandan da hem ufuk açıcı... ...hem de yeni zihinlere çengel açıcı... ...bir yöntem oluyor. Ben zaten bunun için yapıyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa durduk yere kendi kendimize bakıyoruz... ...ve bakıp öğrenemeyeceğiz. Baktım ki... <gülüyor> Ee, i̇kinci kampanyamız bir reklam ajansının sosyal sorumluluk kampanyası. Zaten bu başlığı söylediğim andan itibaren e, olacakları sen en azından tahmin ediyorsun. Klasik reklam ajanslarının çoğunun sosyal ka sorumluluk kampanyalarında... <gülüyor> bir takım sorunlarla karşılaşmamız e, gibi bir durum söz konusu. Burada da öyle bir şey olmuş. Kampanya anne sütünün önemine vurgu yapmak için Carol Kuzey Karolinalı bir reklam ajansının Booney Oakley'in hayır işi olarak hazırlanmış. Kampanya kapsamında hazırlanan basılı ilanlar var. <gülüyor> Yarım sayfa ya da tam sayfaya bağlı ilanlar bu. Ve çıplak bir kadın göğsü görüyoruz. Göğsünün üzerine de kadının e, yapıştırılmış bir takım etiketler var. Etiketlerde anne sütü ve emzirmenin önemine dair yazılar okuyoruz. Fakat e, kadrajı şeyi açtığınız zaman basılı mecrayı, dergi ya da gazeteyi açtığınız zaman koskocaman bir çıplak kadın göğsü üzerine minnacık bir etiket üzerinde bunun ne kadar yararlı bir şey olduğunu okuyoruz. Tabi tüm bir yarım sayfa veya tam sayfanın çıplak göğüs fotoğraflarıyla kaplandığı bu kampanya ciddi bir tepki almış. Kadın göğsünün objeleştirilmesiyle mimli bir reklamcılık sektörü varken niyeti iyi de olsa aynı şeyi bir kez daha yapmakla suçlanan bir durumla karşı karşıya kalınmış. Yani evet biraz bu etiketin nasıl bir etiket olduğunu açalım. Bu etiket bir meyve etiketi gibi yapılmış. Yani gıdaların özellikle hazır gıdaların üzerinde e, kullanılan mesela bir muzun üzerinde gördüğünüz etikete benzer ya da bir portakalın üzerinde gördüğünüz etikete benzer bir etiket. E, dolayısıyla doğallık vurgusu var burada. Yani oradaki göğüslerin e, ya da kadın memesinin e, doğal bir şey olduğu e, duygusu var. İşte doğada var olan bir şey oldu. oradan e, süt e, Organi, alabilecek ortaya. ve bunun en doğal en organik olan olduğuyla ilgili bir vurgu var. Ama o kadar haklısın ki yani tepki verenler de çok haklı. Yani burada sonuçta bir sergileme var. E, bu sergileme evet... E, ...bir... ...sürprizde bir durum var. Aniden şaşırtıyor sizi, sonra onu okuyorsunuz... ...filan gibi durumlar var ama... ...eninde sonunda gene de bir sergilemeyle karşı karşıyasınız. E, bilinen sergileme yöntemlerinden de farklı değil. E, yani... Hani denilecek bir şey yok. Tepki göstermekte... ...haklılar ya da haksızlar demiyorum. Zaten bazen e, haksız olduğunu düşündüğünüz durumda bile eğer... Ee, dezavantajlı gruplar buna tepki gösteriyorlarsa haklı varsaymanız lazım onları. Çünkü bir duyarlılığa basıyorsunuzdur. Bir duyarlılığa kaşıyorsunuzdur. Buradaki problem e, meseleyi anlatırken başka şeylerin anlatılmasında kullanılan yaygın bir görüntüyü kullanmakta. Senin de söylediğin gibi. İki tür tepki gelmiş. Bunlardan bir tanesi kişi işte kadın bedeninin objeleştirilmesi zaten böyle yapılıyor. Bunda bile bunu yapmayın artık türünden gelen tepkiler. İkincisi de özellikle e, Kuzey Amerika'da e, toplum içinde emzirme bir hak olarak talep ediliyor ve buna yönelik hareketler var ve o hareketlerde biz bunu talep ederken bu işin doğal bir anne çocuk ilişkisi olduğunu söylerken siz çocuktan tamamen ...kopararak göğsü, tam tersi kampanyaların... hedefine oturtuyorsunuz bizi... ...diyorlar, ee, orada da çok ciddi bir... ...hassasiyet oluşmuş. Evet, evet yani... orada hani ...buradaki anne memesi ve kadın... ...memesi arasındaki ilişkiyi... ...kurulmaya çalışan o ilişkiyi yeniden bozan... ...bir tarafı da var, bu, bu da doğru. Ee, sonuç itibariyle bir... ...bütünlük içinde ele alınması gereken bir şey. Burada bir doğal... E, ...besin kaynağı, doğal beslenme kaynağından... söz ediyorsak onu beslenme kaynağı olarak... ...görmemiz lazım. Bir obje, bir nesne, bir... ...görüntü, bir güzellik olarak değil Burada bir ara verelim hem de güzel bir haber paylaşalım kaçıranlar için aslında bilindik bir haber ama geçtiğimiz yılın Grammy ödüllerinde bir sürpriz oldu. Bir charity record burada çok tartıştığımız örneklerini de verdiğimiz hayır plağı olarak adlandırdığımız albümlerden bir tanesi yılın en iyi kıtalar ötesi albümü ödülünü kazandı. ...Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 milyon kaçak göçmene adanmış bir plak bu, La Santa Cecilia'nın plağı. Ee, böylelikle bu ödülle birlikte bir yandan da yasa dışı göçmenlik, e, yasa dışı e, mültecilik e, konusu bir kez daha gündeme oturdu ve çok tartışıldı... Burada bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye bu konunun çok tartışıldığı ve içinde olduğu bir konu olduğu için bu kavramlar Türkiye'de başka şeylere refere veriyor olabilir. Evet. Referans oluyor olabilir. Yani biz burada yasa, yasa dışı göçmen deyince bir memlekete işte yeni Suriye'den girmiş 3 aydır 5 aydır ya da 1 yıldır burada olan insanlardan söylüyoruz. Ama ABD'de 11 milyon kaçak insan dediğinizde şeyler bu insanlar... Orada yaşıyorlar, yani bayağıdır yaşıyorlar. Bazıları on yıl, bazıları yirmi yıl, yani bir vatandaş gibi bütün hayatlarını evet. orada sürdüren insanlar bunlar. Ondan söz ediyor bu plak. Ee, şey, bu kayıt plak, plak mı kaldı? <gülüyor> bu albüm onlara adanmış gelirlerinin bir kısmı da aynı zamanda onlara verilecek olan hukuki yardımlara bağışlanmış bir albüm. Bu albümden El Hiyel adlı şarkıyı dinliyoruz. Ice, water, frozen, solid. ICE, Immigration and Customs Enforcement. ICE, El Hielo. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está Cuidando que todo brille como una perla Cuando llegue la patrona que no se vuelva a quejar No se acosa que la acuse de ilegal José atiende los jardines, parecen de Disneyland Maneja una troca vieja sin la licencia Importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va. suelto por esas calles nunca se sabe cuando nos va toca suapor ee, açık ra 94.9'da hem zemindesiniz 9 Şubat bugün sigarayı bırakma gibi. <gülüyor> Dünyadan sosyal kampanyaları anlatmaya devam ediyoruz. Konuşacağımız kampanya, sıradaki kampanya sevimli ve cin fikirli bir kampanya. Gerçekten çok hoş. Hani bazen bizim aramızda şöyle şeyler vardır. E, yaratıcı endüstrilerde, çalışan insanlarda bir kampanya gördüğünde şöyle hissedersin. Yahu o kadar basit ki bunu ben niye düşünemedim? Gözümün önünde duruyormuş falan dersin. Bu tam öyle bir kampanya. E, ben biraz kampanya anlatacağım. Ondan sonra Damla'nın katılımını rica edeceğim e, bu şeye tartışmaya. G. Walter Thompson yapmış bir reklam ajansı bu. E, kampanya... E, ...hayvan satın almayın, barınaktan alın mesajını işlemek üzere hatırlanmış. Yani sahiplenin, satın alma sahiplen diyor aslında temelde. Üst başlığı bir hikayeyi de siz başlatın. Ama filmlerde ilginç aktörler var. Filmler, e, Bu filmlerin aktörleri kampanya e, filmlerinin e, hayvanlar. Ama hangi hayvanlar? Hani böyle sürekli olarak e, üstünde konuşup dalga geçtiğimiz bu kedi videoları falan var ya işte onlar... ...sosyal medyada ünlü olmuş hayvanları başrola getirmişler. Bir tanesi keyboard kedisi ki kendisinin yedi milyon YouTube izleyicisi var. Sekiz milyon. Sekiz milyon, ha pardon. Evet, sekiz milyon <gülüyor> diğeriyle şey yaptım. E, bu e, ekrana geliyor ve üstünde şöyle bir şey yazıyor. Barınaktan çıktı, dünyaca ünlü bir piyanist oldu. Bir de parti köpeği Hamilton var. Ee, orada da 750 bin Instagram takipçisi var buradaki e, bu şeyimizin, arkadaşımızın, kardeşimizin. Ee, barınaktan gelip partilerin gülü oldu diye yazıyor orada da. Şimdi böyle devam ediyor. Ee, böyle bir, bir dizi e, sosyal medya ünlüsü çok e, izlenmiş, çok like almış, çok izleyicisi, çok takipçisi olan hayvan dostlarımızı almışlar. Ve e, işte bu canlılara dikkat çeken e, bir takım başlıklar atmışlar. Ve her birinin de öyküsünü e, izleyebiliyorsunuz böylece. Bunların ne, nasıl bir e, süreçten geçtiğini bu arkadaşların görüyorsunuz. İlginç bir kampanya, öykü yaratan bir kampanya ve tam da başta söylediğim gibi ya bunu ben nasıl düşünemedim falan denecek kadar da basit yani. Gözümüzün önünde duruyor ve e, aynı insanlarda olduğu gibi. Hani hikaye anlatırsınız, bir ünlü kendisinin nasıl e, yetimhaneden çıkıp da ee, bir, iyi bir oyuncu olduğunu ya da iyi bir aktris olduğunu anlatır ya da işte Ken Reeves hikayesinde ailesinin neler çektiği ama adamın bugün ne halde olduğu anlatılır falan. aynı ona benzeyen bir şeyle karşı karşıyayız kampanyanın önemli bir vurucu noktası şu bu hayvanlar yani daha doğrusu e, Instagram ünlüsü olan işte parti köpeği Hamilton bunun bir versiyonu da 350 bin e, takipçili yine Instagram'da moda ikonu olan bir köpek daha var ya da keyboard kedisi bunlar gerçekten de barınak hayvanları o yüzden de e, bunlar gerçek hikayeler. Zaten hep söylediğimiz hikaye anlatıcılığı, hikaye kuruculuğu dediğimiz şey bir takım gerçeklere dayanmak durumunda. Üzerine hikaye yazmaktan bahsetmiyoruz. Var olan hikayeyi çıkarıp bu hikayeyi parlatabilmek, bunu bir iletişim dili haline getirebilmek ve çok katmanlı bir kampanyaya dönüştürmekten bahsediyoruz. Sahiplerine seslenişi de çok e, kapsayacağız. Bir hikayede siz başlatın. Sizde de bir hikaye var ve bu hikayenin aktörlerinden biri de siz olun diyor. Çok çekici bir gel başlık Öbür taraftan bir tek kampanya filmleri yok. Aynı zamanda kampanya röportajları da var e, bu kampanya çerçevesinde. Her bir hayvanın tek tek e, bütün öyküsünü de aldığı, ünlü fotoğraflarını yayınladığı vesaire. Bunları da bildiğimiz magazin diliyle kurguladığı bir takım çok eğlenceli videolar var. Sadece kampanya olarak değil viral etkisi güçlü bir kampanya olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü zaten seyredilen ciddi takipçisi olan ünlüleri kullanıyor. Ünlü kullanımı dediğimizde demek artık yeni ünlülerimiz de var onlardan da bahsedebiliyoruz. <gülüyor> Hem bu ünlüleri kullanıyor hem de onların arka plan hikayelerini vermek gibi e, sosyal medyada hızla yayılabilecek bir başka yöntem daha yaratıyor. O yüzden peki, evet çok basit ama çok sıcak çok hızla yayılabilecek bir kampanya. Peki bizim e, normal insan ünlüleri kullandığımızda... Ee, i̇nsan ünlülerin başına gelen şey bunların başına gelmiş mi acaba? Takipçi sayınızı arttırmak için böyle yapıyorsunuz bu kampanyada <gülüyor> oynamışsınız. <falan>. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım böyle bir şey olmadı bu sefer. Evet, bir takım e, bu türden ünler, ünlüler kullanmanın bir takım avantajları daha var demek ki. Bazı e, sorgulamalardan da azade oluyorsunuz. Ama şey güzel motivasyon. Yani ben de bir e, şeyi hayvanı sahiplenirsem... O sahiplendiğimi Twitter fenomeni ya da <gülüyor> Facebook fenomeni yapabilirim diye. Şimdi tabii orada tartışılması gereken başka bir şey daha var. Ee, o da çok insan bakışlı, insan odaklı bir davranış modeliyle. Hani belki Keyboard Cat. Keyboard cat'te de aynısı var gerçi. Herhangi birini ayırmak mümkün değil ama özellikle moda ikonu olan köpek için düşündüğümüzde... ...üzerine trench coat giydirip zorla fotoğrafını çekiyor olmak ve onu bir insan gibi konumlu olmak da... E, ...hayvanseverlerin bir kanadının en azından ciddi itirazları olan bir e, vaziyet var ama... ...o buranın tartışması değil. Biz şu anda kampanyanın hedefini o hedefe ulaşmak için kullandığı yöntemleri... ...ve bunu ne kadar iyi yaptığı üzerine konuşuyoruz. Ama Damla çok sevimli. <gülüyor> <gülüyor> ee, Bunun biraz ayarı kaçmış oluyor. ...olabilir mi diye korkmaya başladım. Şimdi. Bir kampanyamız da İngiltere'den gelecek. Bu sefer büyük bütçeler ayrılmış bir kampanyadan bahsediyoruz. Bir bira markası temiz suya ulaşımın önemine dikkat çekmek istemiş. Yani aslında bir sosyal sorumluluk kampanyasından bahsediyoruz. Bunun için Matt Damon'la çok ünlü bir yüzle anlaşmış. Bugün iki tane ünlü kampanyamız var yani. Matt Damon'la birlikte bir reklam filmi hazırlamışlar. Ajans, bilindik bir ajans Mother London'ın... Kampanya filminde üst üste dizilmiş bira bardaklarının sanatsal bir dizilimini görüyoruz. Çevresinden dolaşıyoruz beyaz bir şey içerisinde. Epey modern sanat müzesi içinde üstelik de üzerinde markası olan bira bardaklarını görüyoruz. Ardından ekrana Matt Damon giriyor ve bir bardak su bizler için çok basit bir şey ama bazıları için dünyanın en zor ulaşılan nesnesi. ...pek çok insan temiz suya erişebilmek için... ...kilometrelerce yol yürüyor diyor. Ve bu hakkı erişim için yapılan... ...kampanyaya bağışta bulunma çağrısıyla... ...film sonlanıyor. Film çok minimalist... ...çok sanatsal... ...çok şık... ...kampanyayı sen de izledin. Evet öyle yani aslında... ...burada bir... ...bir tür akrobatik şey dizilimi... ...görüyoruz. Su... ...şişeleri dizilimi ben, görüyoruz. Ama kısmını sana bıraktım zaten şimdi. <gülüyor> yani... Şimdi teknik olarak bakıldığında güzel bir filmle karşı karşıyayız. İçinde bir ünlü var. Ee, kaynak ayrılmış, sanatsal bir çekimi var. Bütçe harcanmış mı? Sağlam bütçe harcanmış, öyle gözüküyor. Bağış, yani call to action dediğimiz mesaj, bir eyleme geçme çağrısı, bir sonuç alma çağrısı var mı? Bu da var. Bağış yap mı diyor, diyor. E, teknik olarak sorun yok ama fikir var mı? O da yok. <gülüyor> bir o yok nedense şeyin kampanyanın içinde. Ünlü var, o da var. <gülüyor> Aslında kul, şey gibi kul, filme baktığımız şey. zaman sanki birileri e, bir kampanya yapmanın checklistini önüne almış. Ünlü check e, yanına şey mesaj tamam o hadi o da tamam deyip alt alta bütün bu e, aşamaları yapmış ama bunları bir bağlam etrafında ve bir e, yaratıcı fikir etrafında bir araya getirmemiş gibi. Valla aklıma şey geldi şimdi sosyal medya kampanyalarıyla ilgili güzel eleştirel bir görsel var. E, bir, bir insan bir kadın bir erkek farklı farklı insanlar elinde bir kağıt tutuyorlar ve şey diyorlar. ...benim bir sosyal derdim var... ...onu elimde bir kağıt tutarak anlatıyorum... <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi... ...programın sonuna geldik... ...Açık Radyo 94.9'da... ...Hemzemin'deydik... ...Feryal Kabil masamızdaydı... ...ve bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü... ...bir haber vererek bitireceğim... ...sonra hoşça kal diyeceğim... ...Hemzemin Konferans... ...Hemzemin Radyo Programı'na da zemin hazırlayan... ...Hemzemin Konferans bu yıl ikincisini yapıyor... ...ve Nisan'da yapıyor bu müjdeyi Hı -hı. verelim... Nisan'a hazırlanıyoruz heyecanla. Yine uluslararası konuşmacımız var, konuşmacılarımız var. Yine e, Türkiye'den konuşmacılarımız var. İyi bir başlığımız var, çeldirici, güzel, merak uyandırıcı ama e, merak uyansın diye söylemediğimiz bir başlığımız var. Elimizdeki evet, programlarda hemzeminle ilgili de e, tekrar daha detaylı e, konuşuyor olacağız. E, Açık radyoda Hemzeminde birliktelik ben Damla Özler, ben Rahuf Kesemen. Bu haftalık hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.